Bismillahirrahmanirrahim. Nas suresi Medine'de nadir olan surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden altıya kadar. Peki insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların ilahına o Cinsi şeytanın şerrinden ki o insanların kalplerine hep vesvese verir. Gerek cinlerden gerek insanlardan. Burada üç sıfat aziz ve celil olan Rabb'in sıfatlarıdır kardeşlerim. Bunlar rububiyet, mülk ve ilahlık sıfatlarıdır. O her şeyin rabbi, maniki ve ilahıdır. Bütün eşya O'nun yaratığıdır, kolu ve kölesidir. Allah ve teala kendisine sığınanların o sinsi şeytanın şerrinden bu safhatlarla sığınmalarını emrediyor ki, bu şeytan insanların üzerine görevlendirilmiş olan şeytandır oğullarından herkesin kendisine kötülüğü hoş gösteren ve çabasını boşa çıkarmasını isteyen bir arkadaşı vardır. Ancak masumlar bunun dışındadır. Allah onları korumuştur. Bir rivayette sizden her birinizin muhakkak bir arkadaşı görevlendirilmiştir. Senin demeye Allah'ın Resulü dediklerinde evet ancak Allah ona karşı beni destekledi ve o bana teslim oldu. Dolayısıyla bana yalnızca hayrı emreder demiştir. Evet. Allah subhanahu ve teala bizlere de onu boyun eğdersin ve bize her zaman hayrı emretsin. ve vesselam Efendimiz, şeytan Burnunu Ademoğlunun kalbin üzerine koyar. O zikrederse geriye kaçar. Allah'ı unutursa onun kalbini kapar. İşte allah Teala'nın o sinsi şeytanın şerrinden kavlinin manası budur buyurmuştur. Yine ve Selam Efendimiz Sizden biriniz mescitte bulununca şeytan ona gelir ve insanın hayvanını okşaması gibi onu okşayıp durur. İnsan durunca ona yularından geçirir veya onu doğru eğilir, alır, götürür. İşte o eğik olan bir yana yatmış gibi olur. Harp de aynı şekilde Allah'ı anmaz, yuvarlanan ise ağzını açmıştır. Aziz ve dill olan Allah'ı zikretmez. i̇bn Abbas'tan o sinsi şeytanın şerinden kavli hakkında, şeytan Ademoğlunun kalbin üzerine batmıştır, Ademoğlu Allah'ı unutur, gafil olursa onu aldatır, ama Allah'ı anarsa onu bırakır, duyulmuştur. Allah şeytanın ve şeytana benzer insanların şerinden bizleri korusun. Hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Salat ve selam da Efendimiz Muhammed'e, onun ailesine, ashabına, hepsine olsun ve inanan bütün müminlerin üzerine olsun. Allah bütün inananlardan razı olsun. Allah bize yeter ne güzel vekildir bunu bitirmeyi bizlere nasip eden Allah'a hamd olsun Rabbim okumayla amel etmeyi de bizlere nasip etsin razı olduğu kulların arasına bizlere de koysun kabirde azık mahşerde de bir nur kılsın dinleyen İstifade eden kardeşlerimizin hidayetini daim kılsın. Kıyamete kadar gelecek bütün neslini her türlü şirkten, küfürden beri buyursun. Razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun. Tuası kabul olan, ibadetinde samimi olan, ahlakı güzel olan ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanan ve kabirde karanlık içinde kaldığında münker ve nekir melekleri geldiğinde nereden azap etmek istediğinde işte bu diliydi bunu okudu. İşte bu namazıydı namaz kıldı. İşte bu orucuydu oruç kıldı tuttu diyerek amelleriyle azabı engelleyen azıklardan eylesin. Kabir Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Ve damat uykusuna yatıp kıyamete kadar rahat yatan insanlardan bizlere eylesin. Sıkıntısı olan Allah'tan yardım dileyen insanların da Rabbim onlara yardım etsin. Sıkıntılarını hayırlan çevirsin. Allah'tan hayır mürad edenlere Rabbim hayırlarını versin. Kalkları katılaşan, Allah'a sırt dönen, isyan eden insanları da Allah hidayet etsin. Rabbim bizi daha büyük hayırlara erdirsin, daha, daha büyüğüne ulaşmayı nasip etsin. Bu eseri okum okursam için Rabbime hamdü senalar olsun. Kim dinler, çoğaltır, yayarsa Allah onlardan razı olsun. Dinleme, çoğaltma, hatta satma serbesttir. Herkes istediğini yapsın. Allah sana verdiği hayrı mesliyle hepiniz eversin. Velhamdülillahirrahmanirrahim. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekendir.